Osmanlı, 600 yıldan fazla ayakta kalabilmiş olan bir imparatorluk Ve bu imparatorluğun en gizemli, en merak edilen, sır gibi saklanan yönlerinden biri. Yani harem. Arapçada yasak anlamına gelen haram kelimesinden türemiş olan harem, yüzyıllar boyunca hep merak konusu oldu. Filmler çevrildi, kitaplar yazıldı. Ünlü bestekar Mozart bile harem konulu gösteriler düzenledi. Ancak aslında kapalı kapıların ardında nelerin yaşandığı tam olarak hiçbir zaman anlaşılamadı. Bir muammaydı. Şimdi hazırsanız birlikte haremin derinliklerine girip kuralları, yasakları yıkıyoruz ve bilinmezlik perdesini kaldırıyoruz. <Gülüyor> Topkapı Sarayı'ndaki harem, padişahın aile hayatını yaşadığı bölümlerden biri. Bu alana dışarıdan izinsiz girmenin ya da çıkmanın cezası ölüm. Harem kadınlardan oluşuyor ve sayıları 400 ila 800 arasında değişiyordu. Peki kadınlar hareme nasıl alınırdı? Bunun birkaç yöntemi var. Öncelikle savaşlarda esir alınan ve hem güzelliği hem de sağlığıyla kusursuz denebilecek genç kızlardan oluşuyor. Şehzade doğurma ihtimalleri olduğu için hastalıklı olmamalarına dikkat edilirdi ve padişahın beğenisine sunulacakları için de güzellikleri kusursuz olmalıydı. Fethedilen şehirlerde eğer direniş gösterilirse askere yağma hakkı denen bir hak verilirdi. Bu birkaç gün süreyle askerin şehri ekonomik açıdan yağmalayıp ganimet elde etmesine denirdi. Örneğin Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde askere üç gün yağma hakkı vermişti. Bu tür durumlarda genç ve güzel kadınlar asker tarafından esir edilebilirdi. Bu kadınlar köle olarak satılır ve askerler kazanç elde ederdi. En güzelleri ise sultanın hakkı olarak görülür ve hareme götürülürdü. Diğer bir yöntem ise dünyadaki köle pazarlarından satın alınan kadınlardı. Örneğin İstanbul'da da bir köle pazarı vardı. 1847 yılına kadar faaliyet gösteren bu pazar, uluslararası olarak birçok kadın, erkek, çoluk, çocuk, Köle satışlarında aktif olduğu için tüm Avrupa'da ünlüydü. Diğer bir yöntemde korsanların getirdiği kadınlar. Osmanlı korsanları Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında ani baskınlar yaparak birçok kadını esir edip köle ticaretinde büyük kar elde ederdi. Bu kadınların en özelleri hareme getirilirdi. Ünlü Türk korsan Hızır Reis gibi isimler tarafından bazı Avrupalı prenseslerin bile kaçırılarak Kanuni Sultan Süleyman'a hediye edildiği anlatılmaktadır. Hareme alınan bu kadınlara cariye denirdi. Cariye, İslamiyet'te köle kadın anlamına geliyor ve Kur'an-ı Kerim'de de birçok yerde geçmektedir. Cariyelik konusuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet örnek verebiliriz. Nisa Suresi 3. Ayet eğer birden çok evlilikte kadınlar arasında adaleti gerçekleştirmekten endişe ederseniz, bir kadınla veya elinizin altında olan cariyelerle eğitinin. Müminin Suresi 5. ve 6. Ayetler Müminler mahrem yerlerini günahlardan korur. Yalnız eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleriyle ilişki kurarlar. Meariç 29-30 Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Ancak eşleri yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkileri konusunda kınanmazlar. Hareme alınan bir cariye hangi aşamalardan geçer? Öncelikle yeni gelen kadınlar acemi denir. Acemiler temel eğitimlerden geçmek zorundadır. Türkçe, Arapça, Farsça, Türk toplum gelenekleri, İslam, okuma yazma, bir arada yaşama gibi eğitimlerin sonunda kalfalığa yükselirlerdi. Tabii ki eğitimler sadece bunlarla kalmıyor. Ut, tambur gibi müzik aletleri, oryantel danslar, edebiyat ve sesi güzel olanlara da musiki eğitimi verilirdi. Tabii ki saray protokolü ve elit yaşamın hassasiyetleri gibi her alanda verilen eğitimler de bunlar arasındaydı. Tüm eğitimlerde iyi seviyeye gelen kadınlar usta konumuna yükselirdi. Bunlar aynı zamanda hiyerarşik bir düzenin parçasıydı ve alt seviyedekiler üst seviyedekileri dinlemek zorundaydı. Tabi en üst seviyede padişahın annesi olan valide sultan bulunurdu. Sonrasında padişahın erkek çocuklarını doğuran haseki sultanlar, sonrasında ise kız çocuklarını doğuran haseki kadınlar olurdu. Piramit bu şekilde aşağı doğru ilerliyor. Peki tüm bu eğitimlerin ve kurumun temel amacı neydi? Harem kurumunun en temel işlevi başta padişah olmak üzere hanedanın erkek üyeleri için her açıdan üst seviyede eşler yetiştirmekti. Harem konusunda Türkiye'de en çok kaynak ve bilgiye sahip olan isimlerin başında ünlü profesör Nurhanata Soy ve İlber Ortaylı geliyor. Nurhanata Soy Topkapı Sarayı'nda 56 yıl araştırma yapmış olan bir yaşayan tarih olarak haremle ilgili bize önemli bilgiler sunuyor. Onun verdiği bilgilerin ışığında haremdeki kadınların padişaha sunulmaları şu şekilde gerçekleşiyordu. Kadınlar arasında kıskançlık ve kavgaları önlemek için kızlar padişahın yanına belirli bir sıraya göre alınmışlardır. İzlenen başka bir yolda kahveci ile birlikte padişahın huzuruna giren cariyelerin padişahın beğenisine sunulmasıdır. Bir başka yöntem ise cariyeler dans ve müzik bahanesiyle padişaha sunulurdu. Padişahın seçtiği kız o gün Külhancı Usta tarafından hamamda yıkanır, kokular sürülürdü. Saçları taranıp örülür, süslenir, sonra da padişahın kapısında siyahi kadınların nöbet tuttukları yatak odasında geceyi onunla birlikte geçirirdi. Sabah namazı için kalkan padişah artık odalık olan cariyeye memnuniyetine göre para, mücevher veya elbise gibi hediyeler gönderirdi. Padişahın o gece beğenmediği cariye veya cariyelerden huysuzluk edenler, çocuğu olmayan veya padişah tarafından istenmeyenler başka biriyle evlendirilir veya çırak çıkarılırdı. Padişahla münasebette bulunup gebe kalan ve memnun olulan kadınlara hanım veya hanımefendi diye hitap edilirdi. Kadınlar birinci kadın, baş kadın, ikinci kadın ve üçüncü kadın olarak sıralanır ve mevkilerine göre maaş alırlardı. Diye özetliyor bize Nurhan Atasoy. Aynı zamanda Nurhan Atasoy, Osmanlı Sarayı'nda yaşamış olan son saraylılarla tanışma şansını yakalamış, bazı bilgileri birinci ağızdan dinlemiş bir tarihçidir. Yine kendisinin anlatımlarına göre cariyeler arasında sadece güzellik değil, güzellikten daha çok bilgi birikimi ve alınan eğitim önemliydi. Çünkü padişahla zaman geçirecek olan kadının onunla birçok konuda konuşabiliyor olması gerekli ve eğitimsiz insanın sohbeti padişah için yüzeysel kalacağı için haremde daha az güzel olsalar da daha çok bilgili olan kadınların tercih edilmiş olduğunu da vurguluyor. Nurhanata Soy, Topkapı Sarayı'nda yaptığı 56 yıllık çalışmasını Harem isimli kitapta toplamıştır. Bu emek dolu kitabı okumanızı mutlaka tavsiye ediyoruz. Haremde en çok dikkat edilen özelliklerden biri nezaketti. Tüm saray ahalisi belli selamlaşma ritüellerine sahipti ve nezaket olmazsa olmazdı. Örneğin kendi evladı bile olsa şehzadeye aslanım diye seslenmek zorundaydılar. Ancak tabii ki yüzlerce genç kadının bir arada yaşadığı haremde sık sık tartışmalar, bazen de cinayete varan olaylar dahi yaşanıyordu. Hatta harem duvarlarına bazı yazılar kazınmıştır. Bir cariye haremde yaşanan hırsızlık vakalarından dolayı, oldukça kızgın birkaç cümle duvara kazımıştır. O sözler şöyledir. İki kuruşluk ayna kayboldu. Burada oturanı hırsız tuttu. Başlıca harem görevlileri ise burada yetişmiş olan yaşlı kadınlar, siyahi kadın köleler ve hadım ağalardı. Hadım ağlar, köle olarak küçük yaşta alınarak hadım edilip cinsellikten arındırılıp uzun süren eğitimlerin sonucunda hamamda yönetici konumunda olurlardı. Hadım ağalar harem kurumunun en stratejik unsurlarındandı. Genellikle Yemen ve Afrika tarafından getirilirlerdi. Hatta bazen Avrupa'da. Onlar da ak ağalar ve siyah ağalar olarak ikiye ayrılırdı. Dönem dönem Avrupalı olan ak ağalar, dönem dönem ise siyah ağalar daha etkindi. Hadım ağalar nüfus, itibar ve serbet sahibi olurlardı. Sarayın en derin bilgilerine ulaşabilen ender kişilerdendi. Şu anda ekranda ikinci Abdülhamit döneminde harem ağlığı yapmış olan Nadir Ağa'nın gençlik ve yaşlılığını görüyorsunuz. Osmanlı yıkıldıktan sonra servet sahibi harem ağaları kendi köşklerinde inzivaya çekildiler. Harem ağaları teavün cemiyetini yani derneğini kurdular ve durumu iyi olmayanlara da bu şekilde destek oldular. Harem ağalarının sonuncusu Lala Sadrettin Ağa 1976'da 110 yaşındayken öldü. Haremde padişaha ait ve cariyelere ait ayrı hamamlar var. Padişah eşiyle ya da cariyelerle münasebette bulunduktan sonra bu hamama gelir ve banyo yapardı. Bakın padişahın yıkandığı bölüm demir parmaklıklarla korunuyor. Bu hünkârın herhangi bir suikaste uğramaması için alınan bir önlemdi. Unutmayın sarayda hiçbiriniz güvende değilsiniz. Saltanat rüzgarı alır kelleleri. Harem kadınları nasıl dışarı çıkardı? Kadınların dışarı çıkması büyük bir organizasyonla yapılırdı. Padişahın kişisel mülkü olarak görüldükleri için tamamen gizlenmelerine dikkat edilirdi. Yanlarında harem ağlarıyla beraber genellikle kalabalık gruplar halinde boğazda sandal sefalarına, pikniklere ve çeşitli etkinliklere katıldıkları olurdu. Örneğin 1582 yılında Üçüncü Murat'ın oğlu Şehzade Mehmet'in sünnet düğününe haremden kırk araba dolusu kadın gitmiştir. Haremde kadınlar nasıl giyinirdi? Tarihi kaynaklara göre genel itibariyle süslü ve rahat bir giyim söz konusuydu. de gayet yaygındı. Örneğin Osmanlı saray hayatının çok önemli bir bölümüne şahit olan minyatürlerin çizen Levni, harem üzerine yaptığı minyatürlerde bu giyim tarzını bariz olarak göstermiştir. Genellikle kadınların göğüsleri çok dolgun olarak tasvir edilmiş. Bunun en önemli nedeni o dönemde sütyen olmamasından dolayı sütyen yerine kullanılan ve sıktı adı verilen göğüs altına yerleştirilen korse benzeri bir elbise parçasıdır. Haremde kadınların giydiği kıyafetler, Kına gecelerinde hala Anadolu'da kullanılan yöresel elbiselere çok benzemektedir. Tarihçiler o dönemlerde dekoltenin sadece hareme has olmadığını, insanların aile hayatlarında bunu sıkça kullandıklarını anlatırlar. Hatta 13. yüzyılda Konya'da yapılan Varka Gülşah çizimlerinde Prenses Gülşah'ın giyiminin benzer şekilde olduğu görülmektedir. Tabii ki bunlar sokakta giyilen kıyafetler değildi. Haremde ve insanların özel hayatlarında giydikleri kıyafetlerdi. Bunu da unutmamak gerek. Acı olaylarda, yaz dönemlerinde ise daha ağır ve koyu renkte kıyafetler tercih edilirdi. Harem'e giren tek yabancı erkek kimdir? Harem'e gerçekten girebilen tek Avrupalı erkek İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in 1599'da Sultan III. Mehmet'e hediye olarak gönderdiği orgu haremin bir köşesine kuran orgun ustası Thomas Dallam olmuştur. Bugünkü orkularla karıştırmayın. Dönemin orkuları piyanodan daha büyük olarak, kiliselerde çalınan büyük müzik aletlerine verilen isimdir. Ve bir örneği Thomas Dallam tarafından Topkapı'da hareme kurulmuştur. Haremde yapılan kazılarda ilginç bir keşif yapılmıştı. Harem bölgesinde yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, bazı insan iskeletleri çıkarıldı. Belli ki birileri öldürülmüş ve belki de gizlice buraya gömülmüştü. Ancak kim oldukları, neden ve kimler tarafından öldürüldüklerine dair hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Cesetler kutulara kaldırıldı ve Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor. Harem bölgesi bugün bildiğimiz kadar bir alan değildi. Bunu şöyle açıklayalım. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı, 700 bin metrekarelik bir alana yayılmıştı. Ancak sarayın dolma bahçeye taşınması ve depremler gibi nedenlerle şu an sadece 80 bin metrekarelik bir alanı bulunmaktadır. Yani asıl harem kullanıldığı dönemlerde çok büyük bir araziye yayılmıştı. Hatta haremde bulunan üç tarafı kapalı devasa bir havuz olduğunu biliyoruz. Kayıtlara göre havuz o kadar büyüktü ki harem halkı ve padişahlar burada sandal sefaları yapardı. Sarayın dolma bahçeye taşınmasından sonra havuz önemini yitirdiği için bitkilerle kaplandı ve unutuldu. Ancak restorasyon çalışmalarında yeniden ortaya çıkarıldı. Harem bölgesi sarayın en geniş bölgelerinden biridir. Padişahların ve hatta tüm hanedanın aile hayatlarını geçiriyor olmasından dolayı çok büyük bir alana yayılmıştır. Öyle ki tarihçilerin aktarımlarına göre haremde kaybolmamak bile büyük başarı. 400'den fazla odası vardır. Bu nedenle geceleri bekçiler dolaşırmış. Bekçilerin hayalet söylentilerinden dolayı korktukları ve bu nedenle ikişer olarak gezdikleri yine tarihsel kayıtlarda belirtilmektedir. Yıllar ilerleyip 19. asıra gelindiğinde ise Sultan Abdülmecit 1856 yılında Dolmabahçe Sarayı'na taşındı. Bu sarayın mimarisinde Fransız Barok mimarisi, Alman Rokokosu İngiliz neoklasizmi, İtalyan Rönesansı karışık bir şekilde uygulanmıştır. Ve doğal olarak haremde buraya taşınmıştır. Sarayın fiziki yapısının değişmesi nedeniyle bu saatten sonra harem kadınlarının padişah üzerindeki etkisi, yani siyaset üzerindeki etkisi biraz daha azalmıştır. Ancak haremdeki hikayeler, maceralar hiç eksik kalmamıştır. Entrikalar hiç kaybolmamıştır. Osmanlı arşivlerinde yatan sarayın, haremin hangi hikayeleri, hangi aşk efsaneleri, her biri bir ömür olan bu kadınların hayatları mutlaka ki daha çok ortaya çıkacaktır. Ancak şimdilik bizden bu kadar. Daha fazla içeriye ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. İyi seyirler.